öykülerimiz öykülerimiz yesi bağları yesi bağlarında dolanıyor ruh itimdim ya tepesinde çığ çuğu... ...kahar ve buzulun eksik olmadığı... ...erciyesin eteklerinde... ...anlatılmaz güzellikte... ...ve bereketli bağların boy verdiği... ...sapa bir Anadolu kasabası... ...Gesi'de yaşayan... ...yiğit bir delikanlı Mustafa. Küçük bir evin... ...ve büyük umutların... ...en büyük oğlu. Askerliğini bitirince... ...doğup büyüdüğü Gesi'de pek rahat edemedi Mustafa. Erciyes çiğdem çiçekli yazı serince Mustafa'nın ayaklarına bir haller oldu bu delikanlı. Anam benim güzel anam şirin anam tatlı anam artık benim kalkıp gitme vaktim şimdi. Anasından babasından ve kardeşlerinden helallik ve hayır dua aldıktan sonra birkaç kuruşun peşine düştü uzun yollara. Kim bilir belki de yoksulluğun belini kıracaktı Mustafa'nın her adımı. ...cebinde üç beş kuruş para... ...uzayıp giden tren yolunda... ...çığlık gibi mazi... ...içimi yaka yaka... ...vardı bir sabah taşı toprağı aldı İstanbul'a. <Sessizlik> <Müzik Sessizlik> Sisler içinde ulu camileri... Devasa kuleleri ve şatafatlı köşkleri izleyerek bir inşaatın önüne kadar geldi. Öyle koskoca İstanbul'a bir Mustafa mı fazla gelecekti? Taşı sıksa suyunu çıkaran, çalışkan, dürüst, emin bir Anadolu genciydi o. Tez zamanda veda etti Kalfalı'a. Mustafa Usta dedirtti namını. Koca İstanbul'da. <Gülüyor> Hasretle perçinlenen yalnız gecelerde olmasın. Ne hala? Ama yalnızlık gücüne gidiyordu. Her günün sabahında. Müzik Yine böyle bir sabahın ardında... ...bir teklif duydu Mustafa. Utana sıkılın. İstanbul'un yoksun ve yoksun bir kıyısında... ...babasız dört kız ve bir de hastane ana. Baş göz edelim en büyüğüyle seni dediler. Kefalet verdiler. Yakışır dediler. Kısmet bu ya dedi Mustafa. Vardır bir hayır benim için bu gurbet diyardı. Boyası aşınmış o tahta kapıya vardı bir büyüğüyle gesili Mustafa. Oo, hoş Baştan aşağıya süzdü Leyla'yı. Anasının gönlünü aldı. Biraz buruk da olsa Leyla'nın cevabı. Alıverdi nikahını gesili Mustafa. Telgrafla haber salındı sıraya Anam geliyoruz. Bir ben, bir de gelinin Leyla. Bindim kara direne başım çevirdim. Bize kısmet gurbet elde. Haydar Koşakar'ın Leyla'nın buruk yüreği gözüne yaş oldu da. Dökmedi, üzülmesin diye Mustafa. Ölüm varsa bu dünyada zulüm var. Atma Hoş geldiniz kadısını aldıklarım nasılsınız iyisiniz ayaklarınıza sağlık. Mustafa abi sen nasılsın? İyisin inşallah. İyiyiz anam iyiyiz. Sağ ol. Iyiyiz. Gördüm gözlerim içi açıldı. Mutlu oldum. Sağ olasın. Allah razı olsun evladım. Al çocuktandı. Tozlu yoldu. Tek katlı evin önünde sarmaş dolaş oldular bütün aile. Konu komşu Mera'dan sel oldu Leyla'nın önünde. Ellerde türlü türlü hediye. Gün geçtikçe hor gördüler. Üstüne gök gürlememiş, çalı gibisin dediler. İşe, aşağı, suya, ateşe koşturdular. Ya delallerdi. Leyla gelini ağlattılar. Gelin, gelin ömrün yitsin eymi, sırtın yerlere gelsin. Bu nasıl iş? Adettendir ya. Mustafa yakın durmadı anasının yanında Leyla'ya. Ama akşam olduğunda ortak olduğu Leyla'nın yasına. Destek oldu karısına. Sabret Leyla'm sabret. Her şey yoluna girecek. El ele kol kola düşüp bağ yollarına. Türküleriyle set çektiler gurbet açısına. Kimseler yanmasın. Anam yansın. Beymene siz gelin elin ekmek tutmuyor bir iş yapamıyorsun yemek yapamıyorsun su getiremiyorsun. Seni hanım diye eve koyana suç bulmak lazım ah Mustafa mah. Cahil dediler itip kalktılar sahipsiz Leyla'yı. Yine de ses etmedi eksik etmedi anasına saygıyı. Mustafa ne vardı kalsaydık İstanbul'da bir biz mi sığamadık İstanbul'a kocaman İstanbul. Gezili Mustafa hep umut etti dua etti anlaşırlar diye gelin kaynana. Kendi gelen diye lakap taktı anası. İşe yarar olsaydın anan bağrından söküp atmazdı. Kendi gelen gelin. Ayağından kendin gelin. Biz mi buyur ettik? Tutunacak dalı yoktu ki söz edebilsin. Ağlayıp hasretini türkülere ektin. Ey Allah'tan korkun, sana bana Leyla olacak gibi değil. Verdi kendini evin işine, tandır ateşine, çalı çırpı kırmaya, koyun keçi sağmaya. Beti benzisi oldu, zayıfladı, kimselerle konuşmadı, suspus oldu. Uykusuz bir gecede Mustafa olur dedi İstanbul'a dönmeye. Pek çekinse de konu komşunun lafından, kavgasız ayrılalım dedi baba ocağımda. ''Bir mevsimden tezi yok alırım yanıma seni.'' diyerek... ...düştü İstanbul yoluna Mustafa. Pek istemeyerek. Gözü yaşlı Leyla kapı eşiğinde bekledi her akşam sabır Ne zaman bunalsa itilip kakılmaktan... ...ne zaman horlansa telsiz duvaksız kendi gelen diye... Konu komşu kızlarını takıp ardına Mustafa'nın hasretiyle yaktı türküsünü Gesi bağlarında. Dayanamadı konu komşu. Vardılar Leyla'nın yanına. Sordular anasına. Ne istersin garipten? Anadan ayrı, kocadan ayrı bu gelinden. Dönümsüz gelin. Sana verdiğin zaman çocuk gibisin. Peşine geleceksin, iş yapacak. Olmuyor ki böyle. Eline kürek orak alamaz yabanın kızı. Ocak başına varsa aş eyleyemez kendi gelen duvaksızı. Göz Gözyaşına boğuldu da gelin Leyla nakış nakış yazdı hasretini Mustafa'ya. Ge sabalarının gülleri mavi. Ayrıldım yarimden, anam gülemem gayrı. Yarden ayrılanın böyle olur hali. Ne diyem, ağlayım a, ah, anlamın yazısı. Söyle bana, söyle be, yarının kususu. Bu sefer Mustafa'nın şansı yağ gitmedi. Ne bir iş? Ne de ev bulabil çaresizdi efkarının başına bir of ekleyin oh, oh. bir yüzük alıp gönderdi Leyla'ya umutla bekleyin <gülüyor> gesi bağlarında bir oyulmukaya düşmüşüm sevdaya anam ne diyor bana bir yüzük yaptırdım bel sana. takın parmağına yarim yadigar olsun bize sebep olan olmasın da sürünsün <gülüyor> gesi bağlarında Namı yayıldı Leyla'nın bekleyen gelin diye. Anasına sitem etti, gönderdi onu yad ellere. Nur topu gibi bir oğlu olsa da, Leyla'nın yüzünü güldürmeye yetmedi bu dünyada. Mustafa döndü eninde sonunda. Karısını ve çocuğunu alıp göçtü şehri İstanbul'a. Anam yok ki adım dinlesin, yarım yok ki şikayetim dinlesin. Şu garip gönlümü kimler eylesin? El kadar anlamda türlü yazım var. Evvel bir baş idim, şimdi körpe kuzum var. Radyo için uyarlayan ve anlatan Kaan Özdemir, seslendirenler Leyla Venhar Sağroğlu, Mustafa Sezgin Maden, Mustafa'nın annesi Venhar Sağroğlu. Prodüksiyon Serhat Karasu, Oğuz Sivri, yöneten Ferman Karaçam.